Camilerdeki oturak ve sandalyelerle ilgili bunun hükmünü merak etmiş. E, camide sandalyelerin bulunması. Aynı zamanda bu noktada hatırladığım kadarıyla bir yasak gelmişti. E, kiliseye benziyor diye mesela camilerin sürekli bu tarzda olmasıyla alakalı. E, bu noktada dinimiz bize nasıl bir yol gösterir hocam? Öncelikle bu, şunu söyleyeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar ki, İnma buiistu bil hanafiyeti's semha. Ben doğru ve musamaha, hoşgörülü bir dinle gönderildim. Hoşgörülü bir dinle gönderildim. Kural olarak da el meşakkatu teclibu't deriz. Bunu usulde en önemli dini kurallarımızdan birisi budur. Meşakkat zorluk ve sıkıntı kolaylığı ne yapar? Celbeder diyor. Şimdi bunu açalım hem hadisi şerif ışığında hem de güncel realite ışığında açalım Peygamberimiz ne buyurdu? Gücü yeten ayakta kalsın, değil mi? Gücü yetmeyen oturarak kalsın. Oturarak kılamaya gücü oturarak kılmaya gücü yetmeyen yatarak kalsın. Hadis bu. Hadisi şerifimiz de bu. Bir insan ayakta namaz kılamıyor ise, ayakta namaz kılamıyor ise ne yapacak? Oturarak namazını kılacaktır Oturarak kılamıyorsa Yatarak değil mi? Sağ yanın üzerine yatarak veya sırt üstü yasarak Yüzünü kıbleye getirerek Kılacak kıbleye getirme imkanı varsa Yoksa yattığı yerden Namazı ne yapacaktır? Kılacaktır Peki şimdi gelelim Ayakta değil de oturmaya Oturarak namazını kıl Salli kaide Oturarak namazını kıl emri Neye oturarak namazını kıl verilmiş mi? Hayır verilmemiş. Mesela kardeşlerimiz dikkat etsinler diyordum. Ekra oku diyor. Neyle okuyalım? Cevabı var. Bismillahirrahmanirrahim Rabbik Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ne okuyalım? Cevabı var mı? Tümleş dediğimiz, nesne dediğimiz olay. Değil mi? Burada var mı? Ne okuyalım ya Rabbi? Oku. Ama ne okuyalım? Neyle okuyacağımızı öğrendik. Rabbimizin adını anarak okuyacağız. Okumaya böyle başlayacağız. Ama ne okuyalım ya Rabbi? Desek ki Kur'an okuyun daralır bak. Hadis okuyun daralır. Bu cevabı vermemiş. Nesneyi, mef'ulu hasfettirmiş, kaldırmış. Ümmet olarak dünya hayatınızı ve ahiretinizi ilgilendiren sizin huzur içinde yaşamanızı gerektiren ne varsa dini, dünya hepsini oku. Hepsini oku. İşte bu Meful dediğimiz nesnenin hasfedilmesi, kaldırılmasının nedeni insanlar ileride bunu daratmasınlar diye. Oku. Ne okuyalım? Matematikte oku, fizikte oku, kimyada oku, tıpta oku, hukukta oku, dini ilimlerde oku. Ümmet için dünyavi ve uhrevi olarak, dünyavi ve uhrevi olarak ne ihtiyaç varsa hepsini ok. oku. Hepsi makbuldür. Hepsinin ilim olarak fazileti vardır. Aa, salli kaide. Oturarak kıl. Nereye oturalım? Ha bak hasfedilmiş. O zaman şöyle bir soru sorayım. Namazın asli ruhunu nedir? Asli ruhnu secdedir. Asli ruhnu secdedir. Diğerleri bazı konularda, bazı zamanlarda düşer. Bu aydı bir uzun konu, ona girmeyeceğim. Dolayısıyla bir insan oturarak namaz kılacaksa, ayakta kılmaya gücü yetmediği için oturarak namaz kılacak ise neye otursun? Neye oturursa otursun. Neye oturursa? otursun. Kıbleye dönsün ve otursun namazını kılsın. Öyle insan var ki geziyor. Ama ayaklarındaki problemden, dizindeki problemden dolayı dizini ne yapamıyor? Kıramıyor. Bu insana deseniz ki siz, "Ya kardeşim, yere otur. Yere otur. Oturduğu vakitte kalkamıyor veya kalkarken sıkıntı çek. Veya çok kilolu. Yere otur dediğiniz vakitte Değil mi? Yere oturduğu vakitte bu insan çok büyük problem çekiyor ve sıkıntı çekiyor. Kalkarken bin bir zahmet çekiyor. Niye buna yere oturtmak zorunda bırakıyorsunuz? Din kolaydı mesela. Hani bak, okuduk ya baştan musamahakar, hoşgörülü ve kolay bir dinle gönderildim diyordu. Aa, demek ki secde yapamayan bir kişi neye oturursa oturursun. Namazı ne yapsın? Oturduğu yerden kılsın. Bu sandalyedir. Bu yerdir. ...bu yatağın köşesidir... ...bu efendim kanepedir... ...bu koltuktur... ...kıbleye döner... ...koltuğuna da oturur evde... ...ondan sonra namazını kılar... ...secde yapamayan kişi... Tamam. ...peki... Kilisine ...secde yapamayan noktasıydı. kişi oraya gideceğiz... ...secde yapamayan kişi... ...oturarak mı namazını kılsın... ...yoksa ayakta başlasın... ...ondan sonra secdeye geldiği vakitte mi otursun... ...böyle bir zorunluluk yok... ...böyle bir zorunluluk yok... Tamamıyla oturduğu yerden namazını kılabilir. Hiç ayağa kalkmadan. Ama ayağa kalkar, kıam, kıyatır, rapar, secdeye geldiği vakitte Oturum. ima ederse bunda da bir sakınca yok. Sakınca nedir? Yoktur. Onun için kardeşlerimizin neye oturduğu önemli değil. Ya namazını ayakta kılamıyor ise, secde yapamadığından da oturarak, her şeyin üzerine oturarak namazını kılabilir. Camilere gelince ben de tasvip etmiyorum camilerde dört ayaklı sandalyelerin kurulması veyahut da işte bir kenardan başkalar diğer bir kenara kadar uzunlamasına oturak yapıyorlar. Bir demiş ki ben, abi, onu, ben de tasvip etmiyorum. 5 sıra sandalye var. Açılıp kapanan sandalyeler camilerin bir kenarında bulunmalı. Müslüman onu almalı. değil mi? Özellikle yürüyüp rahat yürüyem dizlerindeki problemlerden. ama secde yapamayan insan alır gider caminin kenarında safa durur Safın bittiği noktada orada namazını kılar ondan sonra namazını kıldıktan sonra getirir onu oraya bırakır ve gider bu şekilde uygun olur ama hakikaten camilere sandalye doldurmak veyahut da arkaları sıra halinde oturaklar halinde yapmak tasvip edilecek bir davranış değil çünkü bu özür sahipleri yarın daha da çoğalacak o zaman bir cami neredeyse kilise haline gelecek. Bunu ben de tasvip etmiyorum, bu doğru bulmuyorum. Onun yerine imam kardeşlerimize veya Müslüman kardeşlerimize ve sanduka içerisine açılıp kapanan rahat oturaklar koysunlar. Kabe'ye gidenler görmüştür, Mekke'ye gidenler görmüştür, sandukalar var. Açılıp kapanan oturaklar var. Onlardan alır ve onlar üzerine oturarak namazlarını kılabilirler. Allah'ım kabul buyursun.